Damlalar Sitemden söz etmek istiyorum sevgili dinleyiciler bugün size Sevgi varsa bir yerde sitem vardır Kıskançlık olduğu gibi Kıskançlık tabi burada haset anlamındaki değil Günümüz Türkçesi maalesef yetmiyor bazı şeyler anlatmaya Gayret anlamındaki kıskançlıktan bahsediyoruz Her neyse sözü tekrar siteme getirelim Sitem beytleri okuyacağım. Büyük gazel üstad nef'i, Ağyar elemin çekme gönül nafile gamdır. Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir diyor. Yani şunu diyor, Dost olmayan, dost olmaya layık olmayan, Yar olmayan, yabancı olanların, Elemini boşu boşuna çekmeyi gönül, Kendini de üzme değmez. Onun sitemini anlamamak verilecek en iyi sitem, En iyi cevaptır. Hasmın sitemini anlamamak, Hasma sitemdir. Öte yandan, dost ile ilgili sitemden bahseder bir başka büyük şair. Dünyada nasibin sitem-ü ise ey dil, ahbabın eder anı da ada ne hacet. Diyor ki, ey gönül, ey sevgili dostum, eğer senin bu dünyada nasibin sitem çekmek, cevr çekmek, kahır çekmek, üzüntü çekmek ise hiç merak etme, düşmana iş bırakmaz, dostlar onu en ala biçimde yaparlar. Hakikaten insana üzüntü ekseriya dosttan gelir. Üzülürsünüz kendisi için, bazen incitir sizi. Selamınıza cevap verirken yüzündeki ifadeyi beğenmeseniz kahrolursunuz. Sevgine kadar yüksek, incilme de o kadar fazla çünkü. ''Sizde bu şal dokunur mu? Bizde sitem tezgahı var.'' diyor bir başka Anadolu şairi. Şöyle tasavvur edilsin, köyden şehre inmiş, memleketinde sitem çekiyor. Acı çekiyor bir kimse, bir dükkana girmiş. Siz de bu şal dokunur mu diyor. Biz de sistem tezgahı var. Bir gönül kıpırtısı, bir hüzün, sistemden bir şikayet, ama onurlu bir şikayet. Yani sorsanız ona Sitemiyle ile beraber yine dostu tercih edecek. Bülbülün altın kafes yerine çalıyı tercih ettiği gibi. Hem ağlar hem giderim misali. Sitemden acı duymamak tabi mümkün değil ama ondan kaçmak da mümkün değil. Zira yerin odetmedik kim vardır erbabı mahabbette? Semenderler gibi uşak da sükkanı ateştir diyor Şeyhülislam Yahya. Onun sözünde olduğu gibi aşka gönül düşürmüş olanlar, sevgiye, sevgiye düşmüş olanlar, sevginin tadını almış olanlar yanmaya mahkumdur. Efsanedeki semenderler gibidir onlar ancak ateşte rahat ederler. Nerede sevgi orada ızdırap ama bu ızdıraptan kimsenin şikayeti yok. Gülün dikeninden kimsenin şikayet etmediği gibi.